ve ediyorum <gülüyor> emniyetullah inna Allah bakhiran bil ibati elhamdülillahi hakka hamdihi ve ssalatu ve's selam ala hayr halqihi seyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ben tebdaehu bi ihsani ilaye ummetin اما بعد فاعلموا ايها الاخران فإن أسول الحديث كتاب الله أسول الحديث حدث شريدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محتفاتها وكلا محتفن بدا وكلا بداة وكل الضالتين وصحيبها بسنة وبسنت المتصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه قل انت صدق وانت صحيح وشحيح peki şu <tukşal> fıkra da tahlil bakائر la tehmil hatta iza balagat ilikum qulta li fulanin keza ve li fulan sadaqara sallallahu aleyhi aziz ve muhterem cemaat-i Allahu teala hazretlerinin rahmeti bereketi selamı ikramı ihsanı cümlemizin üzerine olsun Allahu teala hazretleri Cümlemizden razı olsun. Şu mübarek Cuma akşamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup tefeyyüz eylemek üzere. Burada kalabalık kardeşler grubu halinde bir araya gelmiş bulunuyoruz.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 ve Resi-i ve Meşayit Ruku Aliye'mizin ervahına hediye olsun diye, kendilerinden teyz aldığımız hocalarımızın, müşriklerimizin ruhlarına hediye olsun diye, bu hadisi şerifleri bize kadar nakil ve rivayet eylemiş olan hadis âlimlerinin ve ravilerinin ruhlarına, kitabı tehlif eylemiş olan Gümüşhanevi ve Ahmet Siyahattin Efendimizin ruhuna hediye olsun diye,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 Ve şu mübarek Cuma akşamında hepsinin kabirleri pür olsun diye buyurun. Bir Fatiha, üç i̇hlas Şerif okuyalım. Allah-u Teala Hazretleri bizler de sevdiği, razı olduğu kullardan eyleyip, göz uygun ömür sürüp, hızırlar sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmaya muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İlk hadis şerif, 151. sayfanın başında bir parçası bulunan bir hadis-i şerifli. 150. sayfanın sonunda Okuyarak başından izah ediverelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Ahmed ibn Hanbel'in, Müslümin, Buhari'nin, Ebu Davud'un ve Nesli'nin rahmetullahi aleyhim ecmain Ebu Huleyre radıyallahu aleyhi ve sellem ve rivayet ettik, ettiğine göre buyurmuşlar ki soru sormuşlar kendisine Enne racilen kale ya rasulallah eyyüz sadakati a'zamu ecren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 Vela tühmil, sakın bu sadaka vermeyi ihmal etme, geriye bırakma. Hatta idâ belegatil hulkûm, canın boğazına gelinceye kadar geriye bırakma. Yani can çıkma saatine, haletin nez'a, ölme zamanına, gününe tehir etme. Sen vereceğim hayır sadakayı. Kulte, o zaman dersin ki, li fulamin keza, falanca şahsa, malımın şu, şu kısmını şöyle şöyle verdim. Efendim,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 ...şuur, akıl, mantık... ...bir arada olmayı gerektiriyor. Müşterek çalışmayı gerektiriyor. Yani daha çok çare etmek için. Avrupa'da... ...süpermarketler gördük. 5 katlı, 7 katlı, 9 katlı... ...asansörle giriliyor. Yerin altına... ...4 kat, 5 kat iniliyor. Efendim Alt katını... efendim ...garaj yapmış. Garajın içine... ...otomatik şeylerden giriyorsun. Bilet basıyorsun. Oradan... ...asansörlerle yukarıya çıkıyorsun... Bu sütüne var. Her şey mevcut. İstediğini al. Hiçbir şey almamak için seyretmeye girsen bile bir şeyler alıp dışarıya çıkıyorsun. Efendim, Her şey, her mal gözünün önünde. istediğini alıyorsun, bakıyorsun. Öyle. Nasıl yapmışlar? Birlikler meydana getirmişler. İktisadi teşebbüsler. Yani 50-100 ta tane süpermarket olmuş. Bizim bu mahalleler mahalle arasındaki süpermarketlerin adı süpermarket. Çünkü gene bir bakkal dükkanı aslında. Yani asıl süpermarket kumaşımdan ayakkabısına, efendim çekicinden çivisinden, derisine, efendim gıda maddesinden meşrubatına, çiçeğine, otomobil malzemesine varıcılar hepsini eder. Nasıl yapıyorlar bunu bir araya gelerek? Allahu Teala Hazretleri bizi birbirimize kardeş etmiştir. Başka bir insan değil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 Oluyor, sen de gideceksin, mutfaktan biraz yiyecek alacaksın, kesenden biraz para alacaksın, verilirsin. Para vermeye öğrenelim. Modern insan olmak istiyorsak, modernlerin modernini, ilerini, ilerisini görecek insan, ahireti, cenneti kazanmak isteyen olmak istiyorsak, para kaz kazanmayı düşündüğümüz gibi, nereden daha çok para kazanırım diye, gecemizi, gündüzümüzü elef etip kafaya olduğumuz gibi,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 Bir sürede problem kalmış arkada. Bir mazlum hacı, hanım kalmış geride. Hangice koşturacak, nasıl yapacak? Kilitlerinde kaldı işte. Hayattayken yap. mürvetini gör. Yaptığın hayırın tıkır tıkır işlediğini sana harul harul şarul şarul sevap getirdiğini gör hayattayken. Hepimiz kazanmasını bildiğimiz gibi harcaması da bilelim. Yemesini de bilelim. Allah'ın en çok sevap verdiği işlerden birisi muhterem kardeşlerim.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 Sen şimdi 100 lirandan 10 lirasına ayıramıyorsan bil ki 100 milyon lira, 10 lirasını çıkartıp veremez. Alışmamış insan veremez. Bizim arkadaşlarımızdan var böyle. Çıkartmışlar, efendim bizim vakfın toplantısında aşka gelmişler. 500 bin lira vermek kararını almış bir arkadaş. Ben de 500 bin lira tarif ediyorum yaz. yazmışız biz de. Ertesi gün sokakta o beldenin en zengin adamı görmüş. Ya sen böyle bir çırpıda nasıl da çıkarttın da beş yüz bin liraya mi o beş bin lira paracıklar? Verilir mi? Tenkit etmiş şeyi bizim arkadaşı. Yani hayır yapalım caydıracak şekilde konuşuyor. Ya o kadar para hemen patladık verilir mi? O da yapıştırmış cevabı demiş ki hacı amca biliyorsun demiş. Babam demiş senin yakın arkadaşın da geçen günlerde öldü demiş.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 Yani milyarlar edecekken 500 milyon lira zarar var. Ya Sen 500 bin lira vereni alaya alırsan, onu vermezden gelirsen Allah böyle çatır çatır alır hem de sevap kazanamadan. Sevap da kazanamadır. Onun 1 milyon lirasını verseydi sevap kazanacaktı. Sevap da kazanamadı. Kimseyi kırmak, üzmek istemem. fabrika bir kardeşimiz vardı. Yangın oldu fabrikasında 50 milyon lira zarar edilir. O kardeş 50 milyon lira hayır yapmıyordu.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 Diğer hadisi şerif, 151. sayfanın ilk hadisi şerifi. Ene Muhammed İbni, Abdullah İbni, Abdülmuttalip İbni, Haşim İbni, Abdümenaf İbni, Kusay İbni, Kilab İbni, Mürret İbni, Kâb İbni, Lüey İbni, Zâlib İbni, ibni Malik ibni Ennadr ibni Kinane Tebni, Küzeymet Ebni, Müdülket Ebni, İlyas ibni Mudareb İbni, Nizar ve Mehterak Nasıl silketin illa Jelil Yallahı fi khairihi ma? Fakir işte min beyne edebiye falan Yusuf nişeyim min ahb-i cahiliye ve kahijde min nikahin falan aḫruch min sıfahim min ledun adama hatta intehip ile abii ve ümmi. Fakir ve hayrüm buyurmuş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam. Tabii bey var. Efendim Fiddela'i diyor. tarihinde var. Eee Efendim Devlami'de var. İbn Asakir'de var. Enes radıyallahu aleyh. Şey Beyhaki'nin Delail'inde bu hadisi şerife zayıf demiş. Zayıf demiş ama muhterem kardeşlerim bu kitabı yazan hocamız hadis alimidir. tabi zayıfı biliyor. Efendim hadislerin her çeşidini biliyor. Bir sayfa ileride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 Başka deliller de var. Ve fihi şevahit diye bu hususta şahitler de var diyerek o konuyu alıyor. Bu bilgiyi de arada vereyim. Çünkü bizim bu okuduğumuz bir hadis mecmasıdır. Bunu insaflı alimler şey yaptılar. Yani hakkında yazılar da yazdılar. Efendim güzel e, İmam Suyuti'nin Encami Usavir'ine benzer bir hadis mecmasıdır derler Fakat bazen da halehinde çok mektif propagandı yaptı. Biz okuyoruz diye. O bakımdan böyle bir izahat vermekte gerekiyor. Bu okuduğum hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben filancanın canlı oğlu falan canlı oğlu falan canlı oğlu falan canlı oğlu falan canlı oğlu diyerek nizar nizar'a kadar ecdadından nizar ismine kadar isimlerini sayıyor. Yani soyum sopum asaletin belli. Bedelerim hep böyle yüksek şahsiyetler, hepsi maruf tanınmış Arap'ın Efendim gayrı Arap'ın hürmet ettiği kimseler diye. Sülalesi malum bir insan. Arkasından da buyuruyor ki: "Ve mesara kad nasu fulkateyni illa cealeniyallahu fihi khayrihuma." Eğer insanlar hani evlatlar oluyor. Çeşitli çocuk çocuklara karışıyor insanlar ya evlendiği zaman ayrılmışlarsa kollara ben ayrılan kolların asilinde ve hayırlısında oldum geldim. Yani ne zaman çatallaşmışsa mesela ne zaman evlatlar şu o babanın en hayırlı evladından gelme benim yolum. Yani en hayırlılardan daima böyle gelmişim. Ve uchristumim benim ebeveye fele müsüp ümmin cahiliye. Ben anamın, babamın efendim e, sürbünden dünyaya geldim ve benim sülaleme, soyuma cahiliyetin pisliklerinden hiçbir şey bulaşmadı. Yani efendim gayrimeşru münasebetler Efendim iftiralar, zina iddiaları vesaire vesaire elhamdülillah soyu belli. Çünkü Kureyş'in reisiydi dedeleri. Daha öncekiler de öyle. Hep asil kimselerden. Böyle hiç cahiliye şeyinin bulaşmamış kimselerden, asil aileden geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru alından alına intikal edeyince öyle geldi. Ve okuyuşu ve hayretmindika ve velem akhric min sifah. Hep nikahla dünyaya geldim. Benim ecdadımdan hiç nikahsız bir araya gelen e, dedenene yok. Yani hepsi, hepsi nikahla ve meşhur bir şekilde bir araya gelmiştir. Minn edun hatta hatta ila ebi ve ümmi. Anama babama gelinceye kadar Hazreti Adem atamdan, anneme babama gelinceye kadar sülalemde hep nikahla olmuştur evlilikler.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 Allah Teala Hazretleri onu Seyyidül Evvelin ve Ahirin kıldı. Tevazu ehliydi ama gerçekler bilinsin diye gerçekleri söyledi. Övünmek yok diyor. Vela fakra. Övünmüyorum ama Allah'ın ikramı bana budur. En asil aileden gelmişim. Allah'a hamdü senalar olsun ki bizi o asil peygambere ümmet eledi. Ahirette de bizi onun rivayet halinde altında böylece cem eylesin. Havzi Kevser'inden de doya doya nöş etmeyin cümlemize nasip eylesin. On evet, kardeşlerim ne kadar iftihar etsek azdır. Altındaki hadis-i şerif konu bakımından gene benziyor. Ene kaidul ene kaidul murseline ve la fakhra. Hah burada üste dedi. Ve ene khatimennabiyine ve la fakhra. Ve ene evvelu şafiin ve müşeffa'in ve la fakhra. Bu ikinci hadis şerif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 Allah beni böyle bu şerefle yarattı. Övünmüyorum ama gerçek bu. Ve ele hatemin nebiyyin. Ben peygamberlerin en sonuncusuyum. Peygamberlik benimle sona eriyor. Çünkü benim hükmüm kıyamete kadar bakidir. Başka peygamberin gelmesine lüzum yok. Başka şeriatin gelmesine lüzum yok. Ve lafakir. Peygamberlerin sonuncusu oluşumda da övünmüyorum. Övünmek yok. Ve ele evveli şafi'in. Ahirette ilk defa kendisine şefaat hakkı efendim ilk defa kendisine şefaat edecek olan insan benim. ilk defa kendisine şefaat hakkı baş Allah tarafından. Ey sevgili kulum, dilediğin kula şefaat et diye imkan verecek. Kul benim verafakre ama övünmüyorum. Allah bana verdiği bir şereftir diye bunları bildirdi. Allah Teala Hazretleri bizi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 Yüz şiir sevabı verilecek. Allah cümlemizi Peygamber Efendimiz'e uyup bu yüz şiir sevabını bir bir ayrı ayrı alanlardan eylesin. Ene sabikul arabi ile cenneti ve selvanu sabikul farisin ila ile cenneti ve suheybun sabikul rumi ile cenneti ve Bilalun sabikul habeşeti ile cenneti sadaka Resulullah. Taberani İbni Ebi Hatim İbni Asakir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 Sahib Kurum ile cenneti. Süheyl ilk defa cennete girecek. Anadolu ahalisi, Romalılar, Bizanslıların arazisinden Müslüman olanlar. Ondan sonra arkadan girecekler. Süheyl kendisi durum ırkından değilmiş. Ama oralara bir şeyler satılmış, gitmiş. Ondan sonra da köle olarak tekrar e, bu diyarına gelmiş. Efendim Peygamber Efendimizin e, gözde sahabilerinden birisi, Rıdvanullah Aleyhümmezin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 Efendim, bize böyle bir şeyler yaparak bizim paralarımızı aldın, zengin oldun, para kazandın. Şimdi kalkıp gidiyorsun. Para mıdır dedi istediğiniz para. alıp paraları. Savurdu yüzlerine alçakların. Savurdu. Onlar da o paraları hani şeylerin bir takım hayvanlara bir şey atarsın da hepsi üşürler böyle. Veya tavukların yeme toplaştığı gibi düşünün. Onlar o parayla meşgulken yürüdü gitti. Onlar o paraları alıp Keyifli keyifli geri döndüler, şu hep de keyifli keyifli aşık, efendim şevk Medine-i Münevvere'ye geldi, macerasını Resulü'nün hadisi, maddi her varlığından geçtiler, Efendimiz'in ordusuna katıldılar, arkasına gittiler, peşinden gittiler, ailesini terk etti, tarlasını terk etti, terk etti hurmalığını terk etti, develerini terk etti, çocuk çocuğunu bıraktı, Efendimiz hicret edin buyurduğu için hicret ettiler. Fevkalade önemli bir hadise, fevkalade büyük bir fedakarlık. Mekke'nin zenginiyken Medine'nin fukarası oldular. Resulullah aşkına. Dinimiz aşkı da. Allah'ın emri yerine gelsin. E biz ne yapacağız? Bu devirde hicret, hadis-i şeriflerden duyduğumuza göre, diyardan diğer hicret yine sönmemiştir, vardır. Bu devirde hicret, Allah'ın haramlarından helallarına hicrettir. Yapabiliyorsak onu yapacağız. Haram ne? Ne? İşte kadına kıza bakmak. Bakmayacağız. Haram ne? Efendim haram ye, e, mal yemek, rüşvet, efendim faiz, hırsızlık, arsızlık yemeyeceğiz. Haram ne? Efendim içki vesaire içmeyeceğiz. Haram ne? Şunu bunu yapmayacağız. Allah'ın helaline kaçacağız. Haramından yüz çevireceğiz, helaline kaçacağız. Bu da bizim hicretimiz. Bu devirde bizim yapabileceğimiz hicret allah Teala Hazretleri cümlemizi günahlardan, kurt, kurtulanlardan eylesin. Sevaplarını işleyenlerden eylesin. Süheyb böyle bir zatı muhterem, şefaatinden ailesin. O ilk önce cennete girecek. Hem cennetlik olduğu müjdeleniyor bu şahısların hem de mertebeleri bildiriliyor. Arkasından da Diyarı Rum'un yani Anadolu'nun bu bevdelerin, yaşadığımız bu bevdelerin öteki Müslümanları peşinden gidecekler. Ve Bilal'ün ve Bilal-i Habeşi kıvırcık saçlı esmer Hazreti Bilal o da sabikul habeşeti ile Cenneti. Habeşilerin cennete ilk giren olacak. Heyye Allahu selam demiş. Heyye Allahu selam diyecek. Ha harfi biraz kalın çıkar. Demişler ki ya Resulullah bu doğru telaffuz edemiyor. Heyye Allahu selam diyor. Onun heyye demesi daha iyi demiş. Onun kalbi temiz. Pardon. Efendim sahabiden bir tanesi biraz kızmış Bilal Hazretlerine. İsmini biliyorum ama? yani isim verip de etmiş gibi de olmak istemiyorum. Allah, yine Peygamber Efendimiz'in ashabından seni kara ara kadının oğlu seni demiş Bilal Hazretlerine. Peygamber Efendimiz'e bu söz gidince o, o sözü söyleyen diyor ki sen onu anasından dolayı ayıpladın mı? Boynunu büküyor. E, tabii, kabahat işledi. Resulullah'ın önünde suçlu suçlu boynunu büküyor. Diyor ki sende cahiliyet adedi kalmış. Yani öyle bir kişisin ki içinde cahiliyetten bir adet kalmış. Nedir o cahiliyet adeti? İnsanı parasından, pulundan, zenginden dolayı sevmek veya sevmemek. İşte Amerika, hala cahil. Neden? İşte zenciler esmer diye, bilmem ne diye hala horladığı için. Allah indinde en kerim olan kimdir? İnder. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Allah indinde sizin en makbûdünüz, takvası en çok olandır. Parası en çok olan değil, mevki en yüksek olan değil, müdür olan değil, bakan olan değil, reis cumhur olan değil, komutan olan değil, efendim, şirketlerin sahibi olan değil, milyonların sahibi olan değil, orduların sahibi olan değil. Kim? Allah indinde en makbul olan kimse takvası en yüksek kimsedir. böyle efendim, yoksul bir kimse olsun. Velev, boyunu bükük bir efendim, miskin, zayıf kul olsun. Allah indinde o. Bu dünyanın nice fukarası vardır ki ahiretin İktidar sahipleri olacak onlar. Ahirette onlar iktidar sahipleri olacak. Nice köleler vardır ki belki ahirette onların efendisi onlara boyun büküp şey yapacaklar. Acaba bana şefaat eder mi diye boyun büküp böyle gözlerini açıp şefaat bekleyecek. Peygamber Efendimiz sahabisinden birisine söyle bakalım dedi. Şu mescidin içinde sende, sence en kıymetli kimdir? Filanca şahıs. Peki en kıymetsiz kimdir? Falanca şahıs. Dedi ki Peygamber Efendimiz seni yani şu beğenmediğin kimse öyle kıymetlidir ki şu beğendiğin kimseden bin tanesi onun kılık kadar etmez. Gözü tutmaz insanın ama Allah sever. Allah severse kalbinden dolayı sever, tekvarsından dolayı sever. Allah bize sevdiği sıfatları vermiş. Sevdiği huyları vermiş. Yoksa burun bir karış havada göz kabarmış, mütekebbir mütekebbir.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 biz yıkmışız, biz bakmamışız. Osmanlı hürmet etmiş, kitabe yapmış, efendim, bina yapmış üstüne, harabi, biz harabe haline getirmiş. Kimisi surların dibinde şehit olmuş, oraya gömülmüş. Efendim, Kimisi kusurun biraz bu tarafında getirmişler, karayollarının efendim, bucurnu şeyine yığmışlar, mezarının üstüne duvarını çatlatmışlar. Kimisinin türbesinin içine efendim, çingenesi, çıfıtı dolmuş. Kimisinin, bir tanesinin, adını şu anda hatırlayamayacağım, efendim, e,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 filanca caminin, filanca yerinin şeyi yani, yeri, filanca yeri dediğim dervişlerin altına girip de ibadet ettikleri hücrelerinin filan olduğu tarihi kıymetli yer ama kapalı o. Cemaati kapalı. Oranın anahtarını ister dururdum, kimse vermezdi diyor. Şeye gittim, bir başka şehre gittim diyor. Orada bu zatın şeyhi var. O şeyhin diyor, baktım harabe türbesi, türbesini sildim, süpürdüm bir arkadaşla beraber temiz pakettik, intizama soktuk diyor. Ertesi gün geldim şehre diyor. Bana getirdiler diyor. Aynardım peşine düşüp de al alamadığım anahtarı verdiler diyor. Hocasına hürmet ettim. Oğlunun, şeyinin, talebesinin talebesi olan Allah'ın şeyini verdiler diyor. Camisinin yani girilmesi kolay olmayan yerine anahtarlarını verdiler diyor. Bu işler böyledir. Biz Peygamber Efendimiz'e sevgi duyarız. Sahabesine hürmet ederiz. Onun hatırasını tazim ederek efendim, e, ihya etmeye çalışıyoruz. Korumaya çalışıyoruz. Ola ki bir edebimizden, bir sevgimizden, bir fedakarlığımızdan makbul olur. İşimiz de şefaatlerine nail olur. Şeyde yani şu, ok yazmışlar Ankara-İstanbul yolunda şu tarafta Anibal'ın mezarı. Anibal kimmiş? Romalıların, bilmem kimlerin, Kartacalıların, komutanı, bana ne? Anım adım mezarından bana ne? Gidiyorsun, neymiş acaba? Dört köşe bir mezar. bal orada yatıyormuş. Yüzlerce var, binlerce var. Ona o kadar hürmet ediliyor, o kadar o ok konulmuş, şey yapılmış, öbür tarafta camiler gidiyor, türbeler gidiyor, sahabe kabirleri gidiyor, bakmıyoruz.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 Güzellik müsabakalarında birinci olmasını mı istiyoruz? İlmi bakımdan yüksek mi olmasını istiyoruz? İyi bir aile annesi mi olmasını istiyoruz? Ne istiyoruz? Çocukların iyi yetiştirmesini mi istiyoruz? Bunu güzelce tayin etmeliyiz. Allah-u Teala Hazretleri bize sahih salim hastalıklardan beri bir zevk ihsan eylesin. En vakfın beniye de Rabbi azze ve celled maşa Allah. Sıma axrıcı vakat kafir Allahu li. Sıma Abu Bakr'in yakıfu kema vakfetu mertine. Sıma yakrıcı vakat kafir Allahu lehuk. Sıma Umer'u yakıfu kema vakfı Abu Bakr mertine. Sıma yakrıcı vakat kafir Allahu lehuk il. Ve Osman, kâl Osmanu le rujulin, le rujulin diu hayâin. Seyyaltu ve el la yuqifehu lillhasabi, fashfagani. An Aliyim, Kâle, kultu yar men evvel, men yuduâ ilâ lhasabi, Ali Efendimizden bu hadisi şerif, Râdiyallahu An ve Keramallahu vejeh, Allah şefaatine ailesin Allah'ın arslanı Hz. Ali, buyuruyor ki.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 orada hesap başlayacak. Mahkeme-i Kübra kurulacak. Allahu Teala Hazretleri "Fizul edin milal melekleriyle gelip mahkeme-i kübrasını kuracak. Azamet ve celal ile susun ey eee oğulları. Şimdiye kadar ben sizin nasıl amel işleyeceğinizi sınamak için sizi serbest bıraktım. Şimdi susun." diyecek. Kimseden velayet esme o illa hemse çı hemse çıkmayacak korkudan, dehşetten hesabın şeyinde bekleşecekler. Kim hesaba geç kalkacak ilk önce? Soruyor Hazreti Ali Efendimiz. Peygamber Efendimiz buyurur, buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem ene vakifun yede Rabbi Azze ve Celle maşallah. Ben Rabb'imin huzuru ailesinde karşısında Allah'ın dilediği bir müddet bekleyeceğim. Vakfede duracağım böyle ayakta dikili duracağım. Summe ahrucu. Sonra çıkacağım huzurundan. Rakat kat Allahu li Allah beni affı mağfuret eylemiş olarak. Aslında Peygamber Efendimiz'e gelecek mahşer halkı Ya Resulallah şefaat et de hesap başlasın diye Peygamber Efendimiz şefaat talep edecek, şefaati kabul olunacak efendim, ve hesap öne başlayacak. İlk önce kendisini huzura alacak allah Teala Hazretleri. O onun huzurunda işte nasıl bir şeyse bekleyecek. Sonra Allah onu affı mağfuret eylemiş olarak çıkacak. Sonra Ebu Bekir girecek diyor Peygamber Efendimiz. Yakupu Kemal vakafdu. Benim durduğum gibi o da içeride duracak. Mera iki misli. Yani iki kat daha uzun bir zaman duracak. Tüm ben ve Kat Gafar Allahü Sonra Allah Onu affu mağfiret eylemiş olacak. O haliyle o dışarı çıkacak. O da mağfur olarak huzuru Rabbul İzzet'ten sevinerek çıkacak. Tüm Ömer. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh gidecek. Ebu Bekri'nin kaldığından iki misli fazla daha kalarak iki kat daha uzun bir zaman kalarak o da çıkacak gene af manfulet olmuş olarak çıkacak ben onun üzerine şey denildi ki kendisine soruldu ki Osman Osman nasıl olacak Osman hakkında diyor ki peygamber efendimiz Osmanu le racülün zü hayain Osman utangaç haya sahibi bir iffetli kişidir <gülüyor> Söyledim Rabbi Azze ve Celle, aziz ve celil olan Rabbim'den istedim ki el la hisabi onu hesap için ayakta durdurmasın. Utanır, boynu bükük, haya sahibi utanır onu durdurmamasını istedim. Feşeffa <gülüyor> ani benim bu şefaatimi kabul buyurdur Rabbim. O durmayacak. Yani hesapta durmayacak diye bilgi verdi o hesapla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Allahu Teala Hazretleri <gülüyor> muhterem kardeşlerim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 Rabbimiz'in kavzası ne kadarsa alışı, ne kadarsa o kadar insan daha bir gayri hesap gelecek. Şimdi biz sümüklü çare, yüzü kara ameli yok, efendim, pür günah kullar, bu yüzümüzün karasına bakmadan diliyoruz ki Rabbimiz, A'la ve Takaddes Hazretleri, bizleri bir gayri hesap cennetine soksun. Hiç hesaba uğratmadan soksun. Çünkü o defterimiz bir açıldı yandık. O defter bir açıldı halimiz halimiz? Rab, Rabbimiz bizi mahşer halkına resiz hüsva eylemesin. Muhti, e. Şu mübarek cuma günü hürmetine. En ve ashabi hayrun. La hicrette baden fethi velakin ve niyetin. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyurmuş ki, En ve ashabi hayrun. Ben ve ashabım en hayırlılardır. Ben nasıl hayrun bir de vav var arada. Yani insanlar da hayırlıdır. Yani insanların da hayırlıları hayır tabunu zikrediyor. Bu sıra doğrudur. Peygamber Efendimiz Seyyidül Evvelin ve Ahirindir. Yani bu hadis-i şerifteki sıralanış gibi başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. İnsanların en hayırlısı Peygamber Efendidir. Ondan sonra Peygamber Efendimiz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 Onları pek iyi şey yapamam, anlayamam. Onların kendi konularından onları ikna edecek şeyleri bulamam. Ama bu arkadaşım bulur. Ya biz seninle falanca kilabın falanca bahsine okumadık mı? Bu bayis Allah'ın varlığına delalet etmiyor mu? Susturur yani onu. Mühendis, mühendislerle uğraşır. Efendim, bilmem e, her meslek evbabı kendi mesleğindeki insanlarla uğraşır. Herkes bu cihat cephesinde hangi burcu müdafaa ediyorsa o burçtaki savunmasını kendisi hazırlar. Hepimiz savunacağız. İslam gelişecek yani. İslami çalışma gelişecek. Müslümanlar yükselecek. Böyle dünkü kölemiz efendim işte acımışız da öldürmemişiz de efendim ya hayat hakkı vermişiz de yedi asır yaşamış da sonra ayağa kalkıp bize küstahalanan Yunanistan gibi, Bulgaristan gibi şeyler olmaz yani. Yani bizim duruşumuzdan korkarlar. Ala korkarlar. Yan bakışımızdan korkarlar. Eğer biz bu duyguya sahip olursa.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 Çürümüş, çürümüş, bakmış, bakmış. Demiş, nerede bunun cihatla ilgili şeyi? Bölümü? Efendim yok. Demiş, cihat bahsi olmayan iman kitabı olur. Mu? Cihat bahsi olmayan iman kitabı olur mu? Razı gelmemiş yani. Çünkü Allah'ın bize efendim gönderdiği ahkam-ı ilahinin bir kısmını alıp bir kısmını efendim e, tasfiye etmek İptal etmek ortaya koymamak olmaz demek istemiş yani. Biz de cihadı lütfen farzların arasından çıkartmayalım. Öyle öyle şey yok. Efetü minune bir bağdı kitabı ve tekuru ne bir bağ. Allah'ın kitabının bazı ayetlerine inanıyorsunuz da bazılarına inanmıyor kafir mi oluyorsunuz? Böyle şey olur mu? Hepsi başımızın tacı. Yaşamak kaymaklı kadayıfları yemek var. Ki, o zaman iyi de. Cihad olduğu zaman kötü mü İslam?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 Canlı tutun, kuvvetli tutun ve cehade nasıl yapacağınızı, nefsinizle şeytanla, düşmanla nasıl cihat yapacağınızı düşünün, planlayın, hazırlanın, çakı gibi Müslümanlar olun. Yani karan koptuğu zaman, nefsi çıktığı zaman, Peygamber Efendimiz Hz. Selim buyuruyor ki: "Buyurun geleceğiniz. Veren hat ve ale eldir. Eğer." Bu kutubu ortaya yerler emekleyerek siz, siz müslümanları közerek kayarak istek olsanız bile gerek yoktur. Onun Müslümanlar, alimlerinin, hasiliyetçilerinin, hocalarının, efendim, mehdilerinin ezanından Şey bu, buzun üstünde kayıtabilir, emeklete bile güldü. Peygamber Efendimiz'in zamanında da zaman öyleydi. Müslümanlar, Müslümanlar, Yüzyılların biricikler, imamların biricikler, savaşlarda imamların biricikler, onlar ata mukayesinde kalksa, konuma biricikler, Müslüman ata da sona biricikler. Bir Bu ani kovasla bir savaş olacak. Siyamet yani, alameti olarak. Ana şahidu ala Allah en la ya akilun illa rafaahu sünme ya illa rafaahu da ya illa rafaahu. Hatta يَجْعَلَ مَسِيْرَهُ وَالْجَنَّةِ Sonuncu hadis-i şerife geldik. Terlediniz, biliyorum. Vakifte doldu, ben de terledim. Sonuncu hadis şerifi okuyup bitiyoruz. Hepsi yedi tane hadis-i şerif etti. Allah yedi cehennemden azafta vesile eylesin. Sekiz cennete girmeye vesile eylesin. اَلَا şahidu ala اللّٰهِ Ben Allah'a karşı şahidim ki, yani Allah'a dayanarak, Allah'ın vaadine güvenerek Allah karşı şahadet ederim ki size Enna yasura Allah bir akıllı kimse düşerse ayağı çuk düşerse Allah onu gene kaldırır. Bunu kaldıracağını ben size şahidim. Terettüt etmeyin acaba düştük mü kaldırır mı kaldırmaz mı demeyin. Düşerse gene kaldırır. Düşerse gene kaldırır. Yolunu vardığı yeri cennet yapıncaya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 Tevbe edin, kabul ederim buyuruyor. Dua edin, duanıza icabet ederim buyuruyor. Rabbimize şahitlik ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şahidim. Ben kefilim ki ayağa kaysa bir insanın günah çamuruna dalsa, yani kabahat işlese, Allah'ını gene kaldırır. Gene kaldırır, gene kaldırır. Ümitsizliğe düşmeyin. Rahmeti çok sonsuz olan Rabbimiz var. Elhamdülillah.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 razı ettiği bir kul olarak varanlardan birileri eylesin. Fatiha-yı Şerife, Mahal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Salavat-ı Şerife. Bir elem neşrah veker, İlşrah Suresi Besmele'yle. La <Gülüyor> ilahe